Hayatın Renkleri Hayatın Renkleri'nin 8. bölümünden merhaba. Türkiye'de yaşayan gay ve lezbiyen bireylerin insan haklarına dair yaşadıkları sorunları, karşılaştıkları güçlükleri ve mücadelelerini tartıştığımız Hayatın Renkleri'nde bu haftaki program konumuz Medya ve eşcinseller. Hayatın Renkleri'nin 8. bölümünün stüdyo konukları, Radikal Gazetesi Ek Yayınlar Yönetmeni ve Milliyet Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi, gazeteci yazar Turuler Yılmaz ve Bir İstanbul Masalı, Zerda, Üzgünüm Leyla, Hırsız Polis gibi birçok dizinin senaryosuna imza atmış senarist Neşeşen. Sesi Köşe'nin bu haftaki konu ise gazeteci yazar Can Dündar. Hayatın Renkleri başlıyor. Hayatın Renkleri Medya kelimesi hemen hepimizin günde en az bir kere kullandığı ama buna rağmen gücünü, sınırlarını ve önemini çoğu zaman göz ardı ettiğimiz bir kelime belki de. Medyanın patronlarından, dua yerlerinden, etiğinden bahsediyoruz sürekli ama medyayı içinden ve objektif değerlendirebilecek hem akademik açıdan hem de dinamikleri ve pratikleri açısından doğru olarak yorumlayabilecek kişi sayısı bir elim parmaklarını geçmiyor aslında. Hayatın renklerinde bir ucu eşcinsellik, diğer ucu medya olan bu denli popüler yorumları açık bir konuyu tartışmak için stüdyomuza konuk olan isimde bu az sayıdaki uzmandan biri. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra bir süre İngiltere'de çalışan, Türkiye'ye dönüşünden sonra ise Siyasal Bilgiler Fakültesinde yüksek lisansını tamamlayarak TRT Haber Merkezi'nde gazeteciliğe başlayan ve 1981'de akademik kariyerine ara vererek haftalık, nokta, yeni Günden ve sokak dergilerini hayatımıza sokan Tuğrul Er Yılmaz. Bu hafta Hayat'ın Renklerinde stüdyo konuğumuz. Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda başladığı hocalık kariyerine, şu an Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinde devam eden ve bir yandan Radikal Gazetesi'nde ek yayınlar yönetmenliğini ve Milliyet Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmenliğini üstlenen turular Yılmaz'la medyanın eşcinselliğe bakışını değerlendirdik. Hayatın Renkleri Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun katkılarıyla hazırlanan Hayatın Renkleri programında bir kez daha birlikteyiz ve bu haftaki program konumuz medya ve eşcinseller program konumuzda Torul Yılmaz Hoş geldiniz Torul Bey. Teşekkür ederim. Bu hafta konuşmaya Türkiye medyasındaki eşcinselliğin konumlandırılmasından başlayalım istedik ve sizin aslında bu sektörde çok fazla deneyiminiz olduğu için sizin deneyimlerinize danışmak istedik. Ee, özellikle 1980'lerden yani eşcinselliğin Türk toplumunda görünür kılınmasından başlayarak e, Türkiye'de neler yaşayacak? Darbenin etkileri ne oldu? Nokta dergisindeki deneyimleriniz nelerdir? Bunları sorarak başlayalım bu haftaki konuşmamıza. Aslında e, feminizin gibi eşcinsellerin biraz daha görünür olmasının hakikaten tarihi sanki 80'ler gibi geliyor. Ama aslında sanıldığı gibi de değil. Bir tek bir örnek vereceğim. 83 yılı olsa gerek ya da 82 yılı olsa gerek Nokta Dergisi'nde bir ya çocuğum eşcinsel olursa diye bir kapak konusu düşünmüştük ve bunu yapmıştık ve bizce çok başarılıydı. Fakat şöyle bir baskıyla karşılaştık yönetimden. Dediler ki bize ya bu çok güzel olmuş, çok iyi olmuş ama burada bir eksik var. Nedir eksik olan? Eşcinselliğin bir hastalık olduğunu vurgulamamışsınız. Düşünün dönemin en liberal ...dergisinden bahsediyoruz. Kıyametler koptu, kavgalar çıktı... ...ve en sonunda... ...biz bir cümle de olsa... ...bazıları tarafından bir hastalık olarak kabul edilen... eşcinsellik diye bir cümle eklemek zorunda kaldık. Yani durum bu kadar vahimdi aslında. Yani homofobiyi bırakın... ...yani e, çaktırmadan beğenmeyerek... eşcinsellik üzerine konuşmayı... ...bir de hastalık vurgusu yapılması istendi ki... E, ...bize o zaman... Bu kadar bir geçirelim haberimizi diye, dosya konumuzu diye. Bazıları tarafından diyerek bunu yapmak zorunda kaldığımı hala çok iyi hatırlarım. İpek Çalışlar'la aklımızı kaçırıyorduk ama oldu maalesef. Peki şu anda nasıl değerlendiriyorsunuz bugünkü medya açısından? Şimdi aşamayı aslında düşünürsek eğer, çok da militan ve leka davranmazsak... ...medyanın şu anda geldiği yer 80'lere hatta 90'lara oranda yaygın medyadan bahsediyorum. Daha... İleri bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Bir takım insanlar artık eşcinseller üzerine tıpkı diğer azınlıklar üzerine olduğu gibi yazıldığı zaman kendilerini daha dikkatli olmak zorunda hissediyorlar. Gazetecinin kuralları var çünkü yani gazeteciliğin yasakları vardır, günahları vardır. Nedir bu yasaklar, günahlar? Yani bu sadece militan medya değil, Amerikan kitaplarında debi böyledir. Üç tane şey yapmayacaksın. Çok dikkat edeceksin. Azınlıklar konusunda çok dikkatli olacaksın. Bu azınlıklar deyince dinsel, cinsel ve siyasal her şeyi kapsar. Etnik kapsar. İkincisi ırkçılık ve savaş kışkırçılığı yapmayacaksın. Bu bütün gazetelerin kuralıdır. Üçüncüsü seksist olmayacaksın. Bunları dediğin anda yani bunları eğer kabullenemiyorsan zaten senin yaptığın çağdaş bir gazetecilik değil. Yani aslında şu anda istenen atla deve değil. Ama yine de Türk medyasına baktığınız zaman eskisi kadar olmamakla beraber... Ciddi bir e, homofobik yaklaşım görüyoruz ki bunu örneklemek de gayet kolay aslında. Peki e, RITUK gibi bir denetim mekanizmasının medya üstünde bu konuya yaklaşımı nasıl? Mesela e, gerek magazin haberlerine olan yaklaşımları nasıl eşcinsellikle ilgili gerekse ciddi haberleri olan yaklaşımları nasıl? Bu tip bir sansür mekanizmasıyla karşılaşıyor musunuz? Bir kere orada iki tane şeye bakmak lazım. Bir şu, şu tepki var. Eşcinselleri kötüleyip komedi konusu yaptığınız zaman, magazin konusu... ...magazini kötü anlamda kullanıyorum. Aslında magazin iyi bir şeydir ama bizde kullanıldığı anlamda kullanıyorum. E, ses çıkmıyor. İstediğiniz kadar onlarla kafa bulabilirsiniz eşcinsellerle. Çünkü sanki onlar başka bir dünyadan gelmiş. Hiç bizim tanımadığımız, görmediğimiz ve bilmek istemediğimiz insanlar. Buna karışmıyorlar ama e, genel ahlak çerçevesi içinde... Bir önce biz kendimize bir otosansur uyguluyoruz gazetelerde, dergilerde. Aman dikkat edelim. İki bir de toplumsal, genel edeb, ahlak diye bir laf var ki hakikaten nereye çekersiniz giden bir laf var. Onun tepemizdeki demokrasi kılıcı hep duruyor bizim üstümüzde. Bu yüzden de böyle tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Yani aslında eşcinseller diğer etnik ve dinsel azınlıklardan e, çok daha iyi ya da çok daha kötü bir durumda değiller. Aynı muamele onlara çekiliyor. Aslında benim de burada tam olarak sormak istediğim bir nokta vardı. E, medyada magazinel anlamda, skeçleştirme ya da komedi unsuru anlamına getirme anlamında eşcinselliği daha kabullenebiliyoruz sanki. Ama aslında e, eşcinsel olduğunu ya da cinsel kimliğini bir şekilde hareketleriyle daha rahat belli edebilen birisinin medyada gelebileceği noktalar sınırlı mıdır? A Diyelim ki huysuz virjin olmak istemiyor bu insan. Onun e, diğer alternatifleri nedir? Bir haber spikeri olabilir mi? Şimdi şöyle tuhaf bir durum var aslında e, Türkiye'de. Biraz Amerikan ordusuna benziyor. Eğer hani sorma söyleme. Şimdi e, sen kalkıp bangır bangır ya da bir şekilde e, kamusal alanda eşcinsel olduğunu e, söyleyip dolanmıyorsan eğer sana bulaşmıyorlar aslında. Bu başka bir durum. Zaten onu şunu düşünüyorsunuz. Yani kimse kimseye sormuyor haber spikerliği olacakken ya da muhabir olacakken sen heteroseksüel misin diye. Bu anlaşılabilir bir şey. Ama şunu da fark ediyorsunuz. Yani ben çok... E, açık bir şekilde eşcinsel olduğumu belli edersem belki biraz zorlanırım. Ama şunu da söyleyeyim. Bundan 20 sene önce e, medyadaki eşcinsel muhabir editör sayısı şimdiye kıyasla çok daha azdı. Ama hep bunu kabul edecek. Aklınızda bulunacak yani. Çok da ortaya çıkıp militanca dolaşmayacaksınız. O zaman şöyle diyebilir miyiz medyada eşcinsellik aslında görünür olmayan bir eşcinsellik olduğu sürece daha kabullenebilir. Aynen öyle yani mesela gittiğiniz zaman bir yere çok daha dikkatli olmak zorundasınız konuştuğunuz zaman daha farklı şeyler söylemek zorundasınız. Yani Türkiye'de sistem militan hiçbir şeyi kabul etmek istemiyor ve aynı şey eşcinsellerin başında da var. Peki o zaman medyanın eşcinsellik konusundaki yaklaşımını içten bulabiliyor musunuz? Yani medyanın eşcinsellik anlamında haber verdiği e, konularla ilgili olan yaklaşımını içten mi buluyorsunuz? Yoksa biraz daha zorlayıcı, biraz daha aslında e, demokratikleşmek adına yapılan, çok içten gelmeyen, dıştan bir hareket gibi mi değerlendirirsiniz? Tabii ki öyle. Yani genellikle artık ayıp ediyoruz. Bunu yapmayalım noktasından çıkarak. Yine yani otur. Çünkü sonuç olarak şunu düşünmemiz lazım. Yani... Aynı şey kadınlar için de geçerli. Aynı şey engeller için de geçerli. Yani son derece e, heteroseksis bir durum hakim medyaya. Kullandığı dil, e, tepedeki yönetici sayısı. Bir baktığınız zaman medyamızı bir saysanız ne kadar az sayıda e, kadın olduğunu göreceksiniz. Yani eşcinsellik de zaten kadınlıkla özdeşleştirdiği için aşağılanan bir şey. Yoksa kimsenin bir derdi yok. Yani sessiz sakin gezdiğin zaman. Hatta Türkiye'de eşcinseller, ben eşcinsel değilim der niye? Çünkü ben aktifim der. İş bu kadar rezilliğe gitmiştir aslında yani. O kendini eşcinsel saymaz. Bu medyanın genel dili ama yani. Medya Türkiye'de dünyanın her tarafında olduğu gibi. Var olan değer yargılarını pekiştirmeye çalışıyor. Ama buna karşılıkta Yavaş yavaş kimisi de sosyal insanların başka bir dil oluşturma çabasına giriyorlar. Bunda da en fazla destek zaten kadın yöneticilerden ve kadın muhabirlerden geliyor. Dediğim gibi artık medyada da aklı başında çalışan, bu çok önemli çünkü bir eşcinsel nüfus var. Çok az tabii ama Türkiye'de de, her tarafında öyle. Yani medyada Türkiye'nin bir aynası çok fark etmiyor. Aynı siyasal iklimin malları hepimizin. Dünya demişken o zaman şunu soralım. Mesela Amerika'da Gay Lesbian Derneği her yıl istatistikler yayınlıyor. Hı -hı. O sene medyada eşcinselliğin ne kadar Hı -hı. görünür olduğu, dizilerde, filmlerde, haberlerde ne kadar görünür ile ilgili olarak. Ve eğer sayıda bir düşüş varsa medya hemen bunu düzeltmek için bir hareketlenmeye girişiyor ve bu konuda çok hassaslar. Yani yayınlarda, dizilerde kullanılan kelimelerin üstüne gidiyorlar. Bununla ilgili olarak kıyasladığınız zaman Türkiye'yi, Türkiye medyasında bu hassasiyet seviyesine Hayır. gelebilecek miyiz? ...gidilmesi gereken yolu o zaten ama yani... ...bu Türkiye'nin genel demokrasiyle ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Ama bu şu demek değil yani... ...o zaman vazgeçsinler eşcinseller... ...vazgeçsinler feministler... ...vazgeçsinler sakatlar demek istemiyorum ama... ...o duruma gelmiş değiliz çünkü... ...üniversitelerde bile insanların... ...eşcinseller üzerine... ...çalışması... ...bir dernek kulüp kurması... ...son derece hala kıyamet koparan bir şey. Düşünün üniversiteden bahsediyoruz. Aynı zamanda da Amerika'dan... ...çünkü ayrımcılık yasak... Yani Türkiye'de yasalar bir başka türlü orada kalkıp Türkiye'de her türlü dalgalayı geçebiliyorlar eşcinselerle. Ama aynı şeyi kadınlara da yapıyorlar. Yani hep bunu vurguluyorum. Yani Türkiye'de zayıf olan insanları koruyan çoğunluğa karşı bunu işte buna demokrasi diyoruz. Öyle bir şey yok. E bunun acısını hep beraber çekiyoruz tabii ondan sonra yani. İster eşcinsel olun ister heteroseksüel halka başında insanlar olun. Fark etmiyor. Hayatın Renkleri Tuğrular Yılmaz'ın da belirttiği gibi, Türkiye'de yayınlanan program ve dizilerde, yapılan haberlerde, yayınlanan tartışma programlarında henüz Amerika'daki ya da Avrupa'daki hassasiyete ulaşmamış olabiliriz. Ancak son yıllarda çok radikal adımlar atıldığı ve önemli bazı kazanımlar elde edildiği de bir gerçek. Genellikle karikatürize edilmiş ve FM'li karakterler üzerinden aktarılan eşcinsellik, geçtiğimiz yıllarda ilk kez bir televizyon dizisinde şık, yakışıklı ve sevilen bir şirket yöneticisinin sıradan bir özelliği olarak, üstelik bir başrol karakteriyle, olarak karşımıza çıktı. O dizi Bir İstanbul Masalı karakterse Emre Karayel tarafından canlandırılan şirketin CEO'su Zekeriya karakteriydi. Hayatın renklerinde sırada Bir İstanbul Masalı, Zerda, Üzgünüm Leyla, Hırsız Polis gibi birçok dizinin senaryosuna imza atmış senarist Neşe Şenle, Efemine veya karikatürüze edilmemiş bir G karakter yaratma kararlarını ve bu süreci konuşuyoruz. Bir İstanbul Masalı bir kent hikayesiydi hatırlarsanız. Ve kentteki bütün katmanları gösterebilen bir hikaye anlatmak istiyorduk Baştan da oturup kanalla konuştuk açıkçası Bizim böyle böyle bir de baş karakterimiz var Yan karakterde değil Yani arkadan geçmeyecek bu eşcinsel karakter onu öne çıkaracağız diye Burada kanalın desteği çok önemliydi Açıkçası bize çok olumlu destek verdiler Yalnızca şunu söylediler Hiç olmazsa 4-5 bölüm dizinin sahiplenilmesini bekleyelim Seyircimiz tarafından Sonra bu karakter eşcinselliğini bizimle paylaşsın. Biz de tamam dedik yıllarca bekliyor bu insanlar paylaşabilmek için. Biz beş bölüm bekleyebiliriz. Dolayısıyla Zekeriya karakteri çok baştan planlanmış bir karakterdi bizim için. Şunu yapmak istemiştik. Televizyonda eşcinsel diye bir şey yok aslında. Yalnızca magazin programlarında bir takım karikatürde, efemine figürler var. İnsanlar da eşcinselleri böyle algılama eğilimindeler. Çünkü... Hadi biz İstanbul'da, Ankara'da, büyük şehirlerde yaşayanlar için çok farklı. Bizim eşcinsel arkadaşlarımız olabilir ve biz bunun bir anlama gelmediğini hayatımızda biliriz. Ama Türkiye genelinde öyle değil. Dolayısıyla Zekeriya karakterinin e, öncelikle seyircinin kalbini kazanmasını istedik biz. Yani ne tatlı bir adam başrol oyuncusunun en haso arkadaşı desin, onu sahiplensin, sonra o şaşkınlığı yaşasın ve asıl şaşkınlığının, yaşatanın kendisi olduğunu fark etsin. Yani şu, Allah Allah bu adam hiç eşcinsele benzemiyor demek zorunda kaldı televizyon izleyicisi. Bizim de hedefimiz buydu. Peki bu denli radikal bir karara medyanın içinden, seyircilerden ve eşcinsellerden gelen tepkiler nasıl oldu? Senarist Neşeşen hayatın renkleri için cevaplıyor. Namta ve kaosu takip ettik o günlerde, elimizden geldiği kadar çok olumlu bir tepki aldık. Halktan gelen tepkiler de son derece olumluydu. Yani şaşkınlıklarını belirtiyorlardı ama kimse Zekeriya karakterine dair bir antipati geliştiğini söylemedi bizlere. Bunlara bizim ne bileyim ailelerimiz filan da dahil ya da diziyi yazdığımızı bilen bakkalımız, manavımız. Aa Zekeriya Bey de nasıl diyorlar eşcinsel çıkmış biz bunu bilmiyorduk filan dediler yani kelimelerini dikkatle seçtiler. Kanal çok memnundu tabii ki yani Kanal zaten baştan böyle bir karakteri onaylayarak doğru bir adım atmıştı sonrasında gelebilecek tepkileri de görüşlemeye de hazırdı tepkiler de çok pozitif gelince gayet mutlu oldular oyuncumuzun babası çok enteresan bir tepki vermişti Emre'nin Adana bir ailedendir Emre ya oğlum çok güzel oynuyorsun da eşcinsel olmak zorunda mıydın? Şimdi bana herkes yolda soruyor. Ben de Allah Allah eşcinsel, eşcinsel. baksanıza da üst düzey yönetici oynuyor oğlum demek zorunda kalıyorum demişti. Hayatın renkleri medyanın içinde her zaman daha özgür ve farklı bir ses olarak kendini ifade eden bir gazetede, Radikal Gazetesi'nde eşcinselliğe yönelik haberler ve eşcinselliğe yaklaşım konusunda durum nasıl? Hayatın Renkleri'nde Radikal Gazetesi Ekler Yayın Yönetmeni Tuğrul Yılmaz'la değerlendiriyoruz. Hayatın Renkleri Radikal Gazetesi'ni ele alırsak mesela, Radikal Gazetesi'nin ve Radikal 2'nin bu konuya yaklaşımı arasında dil anlamında konulara bakış açısından bir farkını görebiliyor musunuz? Böyle bir ayrım yapabilir misiniz? Bunu hep söylüyorlar ama ben o kadar ciddi bir fark görmüyorum. Çünkü e, Radikal 2 başka bir amaca hizmet ediyor. Yani biraz daha okumuş yazmış bir kitle, sesini duyurmayak zorlanan bir kitleye platform olmak üzere çıkarıldı. E şimdi ana gazeteyle bu konuda bir anlaşman olmazsa... ...hani bunu kendine mal etmen çok yanlış olur diye düşünüyorum. Ama ana gazete nedense biraz daha muhafazakâda oluyor, Radikal 2'den. Ama bizim de şöyle bir şey durumumuz var. Ya bunu zaten meraklısı okuyor. Yani Radikal 2 tamam e, belli bir satışka katkısı var... ...belli bir prestij sağlıyor gazeteye ama o biraz daha farklı. Yani birbirine benzeyen insanların okuduğu, akademisyenler... Üniversite mezunları ve hakikaten dışlanmış insanlar. Yani Şak diye Van'daki bir öğretmenden dertlenen bir yazı geliyor bize bunu onu basabiliyorsunuz. Ana gazete bunu kullanmıyor ama sanıyorum Redika gazetesi de alması gerek, kat etmesi gereken çok ciddi bir yol var. Bir kere bunu baştan söyleyeyim. Hiç mutlu değilim ben bu anlamda ama bu azınlıklar konusunda biraz daha farklı olmaya çalışan bir gazete diyebilirim en fazla. Peki diyelim eşcinsellik haberleri çok sık yer aldığı zaman diyelim birkaç hafta üst üste yayınlandığı hı hı. zaman birazcık ara verelim gibi bir uyarıyla karşılaşmak durumu olabiliyor mu? Acıklı bir şey söyleyeceğim. Ee, öyle bir uyarı olmuyor fazla. Ben şimdiye kadar 3-5 kere böyle bir beş olmamıştır aslında uyduruyorum 3. Bunlar da daha çok şeylerden geldi. Ee, Külteler konusunda biraz daha hassas gazete yöneticileri. Ama ben kendimi sansür ediyorum zaten. Şeyi bire fark ediyorum dehşetli. Ya çocuklar, şu biraz ara. üç tane Kürt yazısı oldu. Uyduruyorum şimdi. Ya da ay, dört tane feminist kadın şimdi yine kıyamet koparıyorlar. İsterseniz bunların birini koymayalım. Yani o garip, o otosörüsü ki ben kendimi çok liberal, çok maksist, çok ne derseniz diyin işte. Hangisini seviyorsanız solda bir adam belli değilim halde. Kendimi nasıl tuttuğumu ben biliyorum. Çünkü yaygın medyada çalışıyorum. Hani çok da ipin ucunu koparmayacağım biliyorum çünkü orada faydalı bir iş yaptığımı zannediyorum ben yani tuhaf bir ilişkimiz var bizim kendi gazetemizle bile yani bana kimse karışmıyor ama kendimden daha korkunç düşmanım olabilir mi benim peki kendi gazetenizin dışına çıktığımız zaman e, yaygın basının da ötesinde çünkü e, radikal gazetesinin yine ayrı bir konumu var hmm, yaygın basının hmm. içerisinde muhafazakar basına gittiğimiz zaman muhafazakar basında bu konuya yaklaşım hakkında ne düşünüyorsunuz eşcinsellik konusunda? çok vahim bir tek bir şey okuyacağım size. Hakikaten isminde vermeyeceğim beyefendinin. Şu cümleyi okuyorum size yeter. Üniversitenin birinde gay lezbiyen öğrenci kulübü açılmış. Yani her türlü yasak ilişki artık açılmış. Şununla bununla yatmak, sık sık yatak arkadaşı değiştirmek artık tat vermez. Canlarını sıkar olmuş. Değişiklik arıyor gariplerim. Erkek erkeğe kız kıza seks yapacaklarmış. Diyip... Böyle bir girişle nasıl Türkiye'nin sonunu geleceğini ciddi ciddi yazıyor. Alın size muhafazakar aklı başında tırnak içinde bir beyefendinin yazdığı. Liberaller de böyle. Onlar da şöyle bir durumda karşı karşıyalar. Aslında onu da yine okumam gerekirdi ama boş verin şimdi onu kim onu herkes bilecek. E, hoş görüyorum ben sizi daha ne istiyorsunuz? Yani burada duruyor. Ama sakın bana bulaşma. Ben sana ne bulaşacağım zaten? İnsanlar sana ne bulaşacaklar? Senden ne isteyecekler? Benden eşitlik isteme. Ben sana ama tahammül edeceğim hani. Sen orada dur, ben burada duruyorum. E bunlar vahim şeyler ve medyada gördüğünüz de bu yapılıyor. Peki eşcinsellerin medyada haber olması ve haberolu şekli toplumun bakış açısını yönlendiriyor mu? Söz yeniden Er Eryılmaz'da. Çok yönlendiriyor hem de yani çünkü medya ciddi olarak manipüle eden bir güç. Ama temin ...galiba başlarken söyledim ama... ...var olan değer yargılarını... fena ...fenayede pekiştiriyor. Yani o haberi nasıl verdiğine bağlı. Bak şu ahlaksıza mı diye veriyor. Ya bu nasıl olur diye mi veriyor. Yani bu, bu çok dehşet verici... ...ve genellikle de... ...şey gibi namus cinayetleri gibi. E sen de böyle ahlaksızlık yapmasaydın... ...demeye getirmek çok vahim bir şey. Ve medya halen bunu yapıyor Türkiye'de. Peki bir de şöyle bir konu var aslında. Ee, şimdi... Bu ıı, dernekleşme süreci içerisinde medyada gay, eşcinsel gibi kelimelerin kullanımını da doğru yönlendirmek ve böylece toplumu da bir şekilde aslında bu kavramla barıştırmak gibi bir çaba var. var. Bunun bir aşaması olarak da artık ıı, eşcinsel kelimesinin yerine daha ziyade gay kelimesinin evet. kullanılması ve bunun da yazımında Türkçe'de okuduğumuz gibi yani ye, ye şeklinde yazmak evet. gibi bir ıı, yönlendirme çabası var. Bu çabayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiçbir itirazım yok çünkü insanlar kendilerini nasıl çağıracaksan kendileri karar vermeliler. Bu kadar basit yani bana sana düşmez şunu şöyle diyeceğim ben bunu böyle diyeceğim. Ben böyle rahat ediyorum dediği anda. Şimdi şöyleydi bir zaman Yahudi demek ayıptı. Hep Musevi derdik çok kızardık. Hayır yok öyle bir şey şimdi Yahudi arkadaşlarımız biz Yahudiler diye başlıyorlar hayata. Bunlar yavaş yavaş değişen şeyler ve insanların kendi adlarını... Nasıl çalacaklarına kendileri karar vermeliler. Ama ben içeriden hala emin değilim bizim eşcinsellerimizin bu konuda ne karar vereceklerine. Çünkü kime eşcinsellik üzerine yazan eşcinsel adam kimisi gay diyor, kimisi gay diyor, kimisi eşcinseller demeye başlıyor. E, yavaş yavaş kuyurun karşılığı gelen, şimdi radyonunuzu kapattırmayalım, <gülüyor> ile başlayan kelimelerde kullanılmaya başlandı. Basında haberlerde. Basında Evet evet ama ilk noktalar falan koyuyoruz. Bu Peki. tür şeyler ama onlar e, yasal sorunlar çıkarabiliyor. Dikkat edin bizim medyamızda da hala ısrarla zenci der bir grup insan. Mesela biz Radikal Gazetesi'nde hem Ana gazetede hem Radikal ikide bizde hiç şey geçmez. Zenci yok artık. Siyah. Çok istiyorsan Afrikalı, Amerikalı onlar ne diyorsa kendilerine onu kullanıyorsunuz. Şeyin bile kavgası hala sürüyor bizim aramızda. Bayan mı kadın mı? Kadın mı? Kimilerimiz ısrarla kadın diyoruz çünkü ötekisi hayır bayan değilim. Kibarlık akılları sıra. ki kadınlık durumunu bence burada bir aşağılamak var. Yani erkek olmak da o zaman niye ben bay değilim? Niye baylar arası tenis değil de bayanlar arası tenis oluyor? Bu epey bir katı edilmesi gereken yollar bunlar. Yani içselleştirmişiz bazı şeyleri. Tuhaf geliyor bunları atlamamız Üstelik bunu kendilerine liberal diyenler bile yapıyor. Ya yine adet çıkarmayın. Valla yine adetler çıkacak ve bunları hepimiz alışmak zorundayız. Peki siz gazetede o zaman e, gay yazılımını mı tercih ediyorsunuz yoksa eşcinsel gay diye diyoruz, diyoruz, eşcinsel de diyoruz, hepsini diyoruz. Yani onu sansüre etmiyorsunuz ve karışmıyorsunuz. Evet, yani nasıl adlandırmak istiyorlarsa. Sıfat istiyorlar evet öyle ya? öyle kullanıyorsunuz. Yani ama aşağılayıcı sıfatlar bir tek eee gay'ler, eşcinsellerle değil. Ermenilerde, Kürtlerde ne bileyim Alevilerde, Sünni neyse, Azınlık olan neyse, o yasak kardeşim. Kusura bakmasınlar. Hayatın renkleri. Sevgili dinleyiciler, hayatın renklerinde sırada Sesli Köşe var. Kendi sesinden yazılarını dinlemeye çok da yabancı olmadığımız bir isim, Can Dündar, bu hafta Sesli Köşe için medyanın eşcinsellere yaklaşımını değerlendiriyor. Popüler medyaya hakim erkek egemenliğinin eşcinselliği popülist bir yaklaşımla sömürmesini eleştirdiği köşe yazısıyla Can Dündar, hayatın renklerinde. Sesli Köşe Önce genelden başlayayım. Medyanın sadece eşcinsellere değil, genelde cinselliğe karşı hastalıklı bir bakış açısı var. Tabi her yayın organı için geçerli değil bu. Farklı olanları ayırmak, hatta kutlamak lazım. Ama medyanın çoğunluğuna macho bir bakış açısının hakim olduğunu söylemek de yanlış olmaz. Üçüncü sayfa ya da arka sayfa güzeli adı altında klişeleşen teşhir sayfalarına bakın. Orada küresel çapta tüm popüler medyaya yansıyan erkek egemenliğini göreceksiniz. Ballandırılarak anlatılan tecavüz hikayelerinde de, kaza geçirmiş kadınların örtülenmeden basılan fotoğraflarında da, magazinin ağır sulandırıcı bir üslupta kullanımında da, dizilere musallat olan maço tiplemelerde de. Konu eşcinseller olunca bu tavır daha da ön plana çıkar. Medya konunun okur ve izleyici için çekiciliğini bildiğinden eşcinsel haberlerini es geçmez ama bunu son derece dışlayıcı, kötüleyici, ayıplayıcı bir üslup içinde vererek Kendince negatif tavır alır. Stadyum tezahüratlarının yansıtılışı, travestilere saldırı haberleri, köşe yazılarındaki hakaret cümleleri bunun örnekleriyle doldur. Köşe yazılarında Ankara Belediye Başkanı'nın ön adının iyi nokta olarak her vurgulanışı Gökçek'ten çok eşcinsellere bir tacizdir örneğin. Genelde haber yazılırken heteroseksüel bir sanatçının ya da politikacının cinsel tercihi vurgulanmaz ama sanatçı ya da politikacı eşcinselse bu sıfat ...hatırlatılmaya değer bulunur ve altı çizilir. Ama dikkat edin, bu tavır medyanın gücünün yettiği kademeler için geçerlidir. Diyelim üst düzey bir güvenlik yetkilisinden, bir medya patronundan... ...ya da bir holding genel müdüründen eşcinsel diye söz edildiği görülmemiştir. Demek ki ayrımcılığa muhatap olmak için sadece eşcinsel olmak yeterli değildir. Aynı zamanda tırnak içinde iktidarsız olmak gerekir. Haberleri yapanların cinsel kimliği de bu yaklaşımı doğrular maço başlıkların, patrona yakalık yapan polemiklerin, kadınları sıfırlayan dizi senaryolarının yazarları, bazen medyanın erkeksileşmiş kadınları, bazen de asimile olmuş eşcinselleri olabilir. Tabii bir de ablanızdan tavsiyeler türü danışma hizmetlerinde ya da sağlık sayfalarında sıkça gündeme gelir eşcinsellik. Ya eğit haberleri içinde bahsi geçen bir sağlık sorunudur ya da çocuklarımızı nasıl uzak tutacağımızı bilemediğimiz bir hastalık. Bunlar da eşcinseller üzerindeki mahalle baskısını perçinleyen bir işlev görürler. Bunları saptamakla birlikte medyanın eşcinsellere yönelik hasmani tavrının geçmişe göre düzelmekte olduğunu da belirtmem lazım. Bir eşcinselin bıçakla saldırıya uğramasını çok tirajlı bir gazete Tontoş Tosun'u kabak gibi oydular başlığıyla verebilmişti. Bugün böyle başlıklar atılamamasının, atılsa da ciddi tepkiyle karşılanmasının belli nedenleri var. İnsan hakları bilincinin yaygınlaşması gibi... Medyada öz denetimin filizlenmesi gibi, farklı toplumsal kesimlerin örgütlenmesi gibi, eşcinsellerin medyada yer bulması gibi. Ama madalyonun öbür yüzünü de görmek lazım. Medyadaki eşcinsel varlığı ayrımcılığı bertaraf etmeye yardımcı olduysa da eril tahakkümün perçinlenmesine hizmet ettiği de olmuştur. Medya dünyasında ve yayıncılık alanında bir gay lobisi olduğu söylenmiş, o lobi mevcut yapılanmayla mücadele etmek bir yana onun bir parçası olabilmiş... Hatta onun yerini alabilmiştir. Demek medyada demokratik tavır içinde eşcinsel olmak gerekli olmadığı gibi yeterli de değildir. Demokrat ve anti-otoriter bir bilince sahibi olmak lazımdır. Çare mi? Eşcinsellerin kendilerine ait iletişim kanalları oluşturmaları çok önemli bir adım. Ama bu daha çok kendi iç iletişimleri ve onların yaklaşımını merak edenler için yararlı. Daha fazlasını ummak için daha fazla uğraş gerekiyor. Orada hedef, Mevcut yapılanma içinde yer kapmak değil, yepyeni bir yapılanma oluşturmak olmalı. Sadece içeriğiyle değil, finansmanı, kadrolaşması, örgütlenme modeliyle de alternatif bir medya ortamı oluşturabilmek amaçlanmalıdır. Bunun için de sadece eşcinsel dayanışmasıyla kalmayıp, mevcut iktidar yapılanmasına tepkili tüm muhalif kesimlerin yanında saf tutabilmek çok önemlidir. Şunu unutmamak lazım ki, medyadaki tekelci, erkek egemen, iktidara bağımlı yapı, Eşcinsellerle birlikte tüm toplum kesimlerine ve dolayısıyla demokratik bir iletişim hakkına zarar veriyor. Sorunu ortak olanların mücadelesinde ortak olmalıdır. Maziden kulağımızda yer etmiş bir medya başlığıyla söylersek, medyada kabak gibi oyulmak istemiyorsak tek çaremiz dayanışmadır. Hayatın renkleri. Son olarak yeniden Toruler Yılmaz'la birlikteyiz Hayatın renklerinde. Peki son soru olarak da şunu sormak istiyorum. Medyadan biz neler bekliyoruz? Yani medyanın ne olmasını bekliyoruz? Medyanın daha fazla aslında yardımcı olmasını mı bekliyoruz? Konuyu daha fazla değişmesini mi bekliyoruz? Objektif olmasını mı bekliyoruz? Kullandığı dile dikkat etmesini mi? Nedir bizim medyadan istediğimiz? Valla beklenen şey şu. Yani medyayla hiçbir gelişme yaratamazsınız çok fazla. Hep söylediğim şey medya sistemin watchdog derler. Bekçi köpeğidir. Ama buna karşılık doğru yazsınlar. Bütün pekenti budur. Gazeteciliğin kuralları vardır. Dünyanın her tarafında bu aynıdır. Objektif olmaya çalışacaksın. Ne kadar olabiliyorsa. Tarafsız olacaksın. Ve herkesin görüşünü vermeye çalışacaksın. Ve en başına söylediğim şeyi bir daha vurgulayacağım. O günahları işlemeyeceksin. Seksiz olmayacaksın. Irkçı ve savaş yanlısı olmayacaksın. Azınlıklar konusunda dikkatli olacaksın. Medyaya bunları kabul ettirirsek zaten. Böyle davran. Bence amaç çasul olmuştur. Ondan sonra bizim ne haddimize insanlara siz şunu yapın, bunu yapın diye itmek, medya aktarmak da yükümlüdür. Tek yapılması gereken şey doğru aktarmak. Eğer doğru aktarmaya başlarsa medya insanlar kendi kararlarını kendileri verirler. Kimseye de laf söylemek düşmez. Hayatın renkleri. Sevgili dinleyiciler, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonunun katkılarıyla hazırlanan hayatın renklerinde bu haftaki konumuz medya ve eşcinsellikti. Stüdyo konuklarımız Radikal Gazetesi Ek Yayınlar Yönetmeni ve Milliyet Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi, gazeteci yazar turular Yılmaz ve Bir İstanbul Masalı, Zerda, Üzgünüm Leyla, Hırsız Polis gibi birçok dizinin senaryosuna imza atmış senarist Neşe Şen'le gerçekleştirdiğimiz 8. bölümümüzün Sesli Köşedeki konuysa gazeteci yazar Can Dündar'dı. Programın başında da belirttiğimiz gibi medya konusu spekülasyona, popülizme ve tartışmaya çok açık bir konu aslında. Herkesin medya ile ilgili söyleyecek bir şeyleri var ama söylenen birçok şey kuru bir eleştirinin ötesine geçemiyor çoğu zaman. Bu popülizm ne yazık ki medyanın içinde de kendine bir yaşam alanı buluyor ve varlığını devam ettirebilmek için genel olandan ayrılanı, farklı olanı hedef seçiyor kendini. Hem protein hem de eleştirinin zalimleştiği ve yönünü kaybettiği, etin tanımının her gün yeniden yapıldığı bir dünya yaratıyor medya kendine. Eşcinseller, diğer birçok azınlık gibi, medyanın içinde ancak medyanın onları görmek ve daha da önemlisi göstermek istedikleri şekilde, yani karikatürize efemine karakterler ya da arabaların camlarını kıran travestiler şeklinde var olabiliyorlardı çok uzun zamandır. Ancak birçok alanda verilen demokratikleşme ve insan hakları çabası yavaş yavaş medyanın içinde de bir değişim başlattı. Belki değişim çok yavaş, atılan adımlar çok küçük ve çok radikal. Ama önemli olan bu değişimin başlamış olması ve medyanın artık kendi özeleştirisini yapabiliyor oluşu. Turular Yılmaz'ın da belirttiği gibi medyanın haberleri veri şekli kamuoyu dediğimiz şeyin baş mimarı. Medyanın etnisellere ya da bir başka azınlık grubuna yaptığı aşağılama ya da baskıyı kabullenmek bu baskının gün gelip de bizi başka bir noktadan vurmasına zemin hazırlamak olacaktır. Bu sebeple gerek eşcinsellerin gerek sorumlu her heteroseksüelin medyadan tek beklentisi dürüstlük ve açıklık olacaktır. Medya güçsüz olanın sırtından popülizm yapmazsa, genelle hoş görünmek için özeli sömürmezse, zaten üzerine düşeni de yapmış olacaktır. Hayatın Renkleri Sevgili dinleyiciler, dördüncü bölümümüzden bu yana eşinselliği günlük hayatın farklı alanlarında değerlendiriyoruz. Ve dokuzuncu bölümümüzde ise eşinselliği hep en rahat ifade edildiği ve en özgür olduğu düşünülen bir ortamda. Üniversitelerde tartışacağız bilimin ve ilerlemenin her türlü fikre, her türlü düşünceye ve her türlü eğilime açık beyinlerde gerçekleşeceğini ve bilimin yuvası üniversitelerde hem öğrenciler hem de akademisyenler arasında fikir sahibi olmadan öğrenmenin yaygın olduğu ön kabulüyle başladığımız bu bölümümüzde karşılaştığımız bulgu ve yorumlar bizleri çok şaşırttı. Oldukça ilgi çekici bir bölüm olduğuna inandığımız üniversitelerde eşcinseller konusunu önümüzdeki hafta stüdyo konuklarımız ottülü bir öğrenci Onur Poyraz, Ankara Üniversitesi'nden Dr. Aksu Bora, ve uzman psikolog Ozan Ser Uğurlu ile tartışacağız. Sesi köşede ise gazete ot yazarlarından Yeşim Başaran, üniversite hayatı ve eşcinsellik hakkındaki düşüncelerini Hayatın Renkleri dinleyicileriyle paylaşacak. Son olarak programla veya program konusuyla ilgili her türlü görüş ve önerilerinizi bize yazabileceğiniz elektronik posta adresini hatırlatarak veda ediyoruz Hayatın Renkleri'ne. Hayatın Renkleri at radyo.com.tr ve kaosgl.org